Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur merhabalar. Günaydın efendim. Günaydın özdeşver ya. İyi haftalar günaydın. Ee, şimdi bu sabah itibariyle 14 Mart. 14 Mart 2022 günü. E, bugüne 457 milyon olgu e, 6 milyondan fazla da yaşamı kişi ile girdik. E, günde bir haftadan beri bir e, buçuk milyondan fazla 1 milyon 524 bin kadar olgu var. E, yine John Hopkins Üniversitesi'nin sitesine baktığımızda son bir aydan beri son dört haftadır e, bildirilen olgulara göre bir sıralama yapılıyor. E, o sıralamada Türkiye 9'un sırada ama İlk sıradaki Amerika Birleşik Devletleri yerini ilk kez e, Güney Kore'ye bıraktı. Yani Güney Kore ve listenin e, Türkiye önünde e, başka Asya ülkeleri de var. Vietnam, Japonya gibi. E, i̇lginç bir şekilde e, pandemi artışı, e, artış trendi daha doğrusu Asya ülkelerine kaymış durumda. Buna birazdan değineceğiz. Aşılara baktığımız zaman da. 10 milyardan fazla aşılama dünyada yani bunun yüzde 63 tek doz almış vaziyette bu oran birkaç haftadır değişmiyor aslında gelişmekte olan ülkelerdeki aşılama oranı yüzde 13,7 bu da fazla artmıyor aylardan beri neredeyse Türkiye'deki aşılama oranları da çok fazla kımıldamadığını görüyoruz. %62'si Türkiye'de nüfusun %62'si tam aşılı ki iki doz aşılı. Tam aşılı demekle ne kastediliyor? Bu da tabii tartışılmakta. Buna birazdan değineceğim. Yaklaşık 52.9 milyon insanımız Tam doz aşılanmış yani bu yeterli mi tabii tartışma konusu. Siz değindiniz bir tanesine ama bugün aslında dört tane kutlama ya da günden bahsedilebilir. Birincisi tabii 11 Mart 2020 yılda dünyada, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği gün. Aynı zamanda Türkiye'den ilk Covid-19 olgusunun bildirildiği gün. Yani bu pandemi ilanının yıl dönümü sayılabilir ve 14 Mart e, Tıp Bayramı. Buna birazdan değineceğiz. E, Dünya Matematik Günü e, bugün. Bir de e, bizimle ilgili, bu programla ilgili bir şey. Biz ilk programı 18 Mart'ta yapmışız. Yani bir hafta sonra pandemi ilanından bir hafta sonra başlamışız. E, şu anda e, korona günlerinin 196. programını yapıyoruz. Biz de ikinci yıl e, program kutlamaları yapabiliriz. Yani Feryal'den konuşacağım konuda. Şimdi Tıp Bayramı'na bakınca e, s, e, grevlerle beraber gidiyor. E, siz değindiğiniz ayrıntılı olarak ama birkaç cümle etmeme lütfen izin verin. İşte, Sağlık abi. çalışanları sağlıkta şiddete karşı gereken önlemlerin alınmaması ve özlük hakkalarını düzenleyen yasanın söz verildiği üzere e, meclise getirilmemesine değinle 14 Mart Tıp Bayramı ile birlikte 2 gün grev yapma kararı almışlar. Aldılar diyorsunuz bugüne itibaren. Buna iki farklı ya yapmayın tırnak içinde söylüyorum. Tepkisi var. Bir tanesi Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanı doğrudan bana yazmanızı gerektirebilecek durumlar için oluşturdum diyerek mail adresini postalamış hekimlere. Bu ilginç yapmayın diyor. Ama daha da ilginci bana kalırsa biraz da hani üzerinde düşünülmesi gereken ben hatta bazı hastanelerin baş hekimleri. Bu başa hekimler yönettikleri kurumlarda görev yapan hekimlere yönetici olarak değil kişisel duygularla yazdıklarını ifade ettikleri mektuplar yolluyorlar. Mektubun aynısına girmeyeceğim ama sağlık hizmeti vermeme şeklindeki eyleme şahsen bir hekim olarak karşıyım. Memur olarak bunun bir suç olduğunu düşünüyorum, kabul ediyorum. Yönetici olarak gereğinde de yapmam gerektiğini biliyorum. Her türlü hak aramaya varım. Lakin hasta üzerinden ve sağlık hizmeti vermem üzerinden yapılan hak aramaya ne vicdanım, ne hekimlik andı, ne de empati duygum kaldırmıyor. Yani iki e, çıkarım bana kalırsa var. Birincisi kraldan çok kralcı olmak. İkincisi de hani e, abu altından sopa göstermek gibi tanımlanabilir. Peki e, bu 14 Mart'ta e, hekimler için 10 acil talep adlı bir bildiri yayınlandı. Buna göre Türk tabipler Birliği'nin önerdiği sağlıkta şiddet yasasının acilen yasallaştırılması. Hani... Parlamentoya gelen bir yasa hastanın yasallaştırılması gibi çok meşru bir talepte bulunuyorlar. Ücretlerle ilgili talepleri var. E, hani milyonlar kazanmıyorlar. Kamu hastanelerinde göreve başlayan pratisyen ve aslanlar için e, temel ücretin yoksulluk sınırının en azından iki katı olmasını istemişler. Yani bu fazla bir e, para değil gibi geliyor. E, Covid-19'un e, illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılması. Çalışma ortam ve koşullarımızın iyileştirilmesi, e, ç, her yıl için e, 120 gün yıpranma payı e, uygulanması ve e, hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karşı şiddet kaynağı olan halkın sağlığını tehlikeye atan, 5 dakikada hasta dayatmasına vazgeçilmeyen hastaların en az 20 dakika ayrılması, Dünya Sağlık örgütü standartı bu. Bunları talep ediyorlarsa bunlar çok haklı ve çok temel ya bunlar yok muydu zaten dedirtecek maddeler. Şimdi sağlık emekçilerinin öncelik şiddet için artık artıyor yerine olağanlaştı demek mümkün. Selçuk candan Sayar bu şekilde tanımlamış. Bir süre önce yazdığı kaşe yazısında. Medyada sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet ancak olay büyükse yaralıyor ve doktorsa yaralıyor ama tüm sağlık çalışanları, acil tıp teknisyenleri de hemşireler içinde küfür, hakaret, tehdit işin bir parçası olmuş durumda. Biliyor musunuz? Bu çok yüksek bir oran. işlerini yaparken en az bir kez şiddete. Ve şiddet tehditine maruz kalanların oranını kaçmış sağlık çalışanlar arasında? Yüzde ee, seksen. Yani bu inanılır gibi değil. İnanılır akıllı. gibi değil gerçekten yani. Her yerde vardır da bu kadarı da olmaz yani. İnsan yani şaşkınlıktan şaşkınlığa kalkılıyor evet. evet e, hasta randevuları merkezi hastane randevu sistemi var e, bu randevular bunun üzerinden veriyorlar. Ve orada e, bilgisayar üzerinden ekranda o gün kaç hasta görmek zorunda olduğu görülüyor. Ben her hastayı 20 dakika ayırırım dünya sağlık örgütü'nün önerdiği gibi derseniz eksik hasta öneriyorsunuz ve durumda size soruşturma açılıyor. Yani neden bakman gerektiği kadar hastaya bakmadın veya ya da muayene kapısında bekleyen hastaya size, bugün size bakacak zamanım kalmadı demeye kalkan bir doktor muayene hakkını çalan işini kaytaran bir doktor olarak görülüyor. Saldırıya uğruyor. Evet saldırıya uğruyor yani çok böyle bir şey. Ee, ve e, İstanbul Tıp Odası Başkanı eee sevgili Pınar de bir açıklaması, demeci var. Aynı zamanda ama Türkiye'de 18 ayda 8000 hekim istifa etti. Son bir ayda sadece İstanbul'da 500 kadar genç hekim yurt dışına gitmek için belge aldı dedi. tabi e, yetkililerden hani giderlerse gitsinler gibi e, pek de ciddi alınmaması gereken e, insan hayrete düşten açıklamalar var ama siz Türk Toraks Derneği'nin açıklamasını e, okudunuz. Ben de müsaadenizle Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği'nin bu konuyla ilgili açıklamasından bir cümle e, dillendireceğim. İç hastalıkları uzmanları olarak 10 yıllık bir eğitime yetişmiş, en ağır hastaların sorumluluğunu almış, pandemi gibi zor şartlar altında şehitler vererek ön safhalarda görev yapmış hekimleriz, bugün maddi manevi birçok şartlar altında çalışmak durumunda bırakılsak da hiçbir yere gitmiyoruz gibi bir açıklamaları var. Pandemi ile ilgili olarak da İstanbul Tabip Odası pandeminin ikinci yılına ilişkin bir açıklama yaptı ve bu açıklamayı İstanbul Tabip Odası 11 sendika ve dernekle bir araya gelerek plantı düzenledi burada Dünya Sağlık Örgütü'nün Koronavirüs pandemisini ilan ettiği ve Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020'den bu yana 2 yıl geçti. 14,5 milyon vakayla dünyanın 9. sırasında yer alan Türkiye salgını en ağır yaşayan ülkelerden deyip e, meslektaşlarımıza ve sağlık çalışanlarına göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederler. Bir durum değerlendirmesi yapıyorlar. Bu arada e, birinci basamak sağlık platformundan uzman doktor Bilge Atlas Kaplan, Genel Sağlık İşten Doktor Ali Haydar Temel ve Dış Genel Sekreteri Erdoğan Demir'de söz alıp farklı açılardan pandemi değerlendiriyorlar. Şimdi bu arada e, basına yansımayan e, bir toplantı oldu. 11 e, Mart günü e, cuma akşamı e, Klimut Derneği, Klimut Derneği e, bu bizim dönem dönem programlarda yer verdiğimiz klinik derneğinden farklı e, klinik mikrobiyoloji uzmanları derneği Bunlar farklı üniversitedeki öğretim üyeleriyle pandemide ülke olarak neyi iyi yaptık, neyi iyi yapamadık, neler eksikti bunu değerlendirdiler. Tabii ki bütün toplantıya değinmem mümkün değil ama bir kere olumlu olan neydi sorusuna ortak birkaç noktayı belirlendi. Bunun altını çizmekte yarar var. Örneğin PCR testlerinin yapılış şekli gerçekten de oldukça özverili. Bir çalışma yapıldı ve dünyada eşi benzeri görülmeyen bir yoğunlukla çalıştık PCR laboratuvarları. Neden bunu söylüyorum? Örneğin Fransa'da bir laboratuvar günde dört bilemediniz en fazla beş kez PCR testini yeni, yeni biliyor, yapıyor. Türkiye'de bu oran örneğin Ege'de 9 Eylül Üniversitesi'nde dört değil on <gülüyor> Pardon, yani Fransa'nın 4 misli e, test yapıldı. Çok yoğun test yapıldı. Başarılı bir şey. Bir Fransa'da grev olmuştu yanlış hatırlamıyorsam laboratuvar. <gülüyor> evet, evet. E, i̇kincisi e, acil e, servisler hani e, pandeminin e, tepe noktasındayken e, yani Fransa'da, İtalya'da televizyonlarda hepimiz gördük e, bir keşmekeş, bir e, dağınıklık vardı. E, bu yoğunluktan fazla etkilenmedi bizim acil servisler çünkü zaten alışıklar bu yoğunluğa, bu tempoya. E, çok bir şey değişmedi onlar için. E, aşılar Türkiye'de göreceli olarak erken başladı aslında bir, bir buçuk ay sonra e, en ilk kullanan ülkelerden. E, bilim kurulu erken oluşturuldu. E, bunlar önemli, olumlu e, gelişmeler. Ama olumsuzlara geçince, hani bilim kurulundan bahsetmişken ben de bu toplantıyı dinlerken öğrendim. Örneğin Sağlık Bakanlığı e, uzun süre bilim kurulu üyelerinden, bilim kurulu toplantılarında sayıları saklamış. Çünkü bu çok tuhaf bir şey yani biz bilim kuruluna çatıyorduk ya da anlamıyorduk niye böyle yapıyorlar doğruyu söylemiyorlar ya da niye şurada uyarıda bulunmuyorlar diye. E, kendilerine de bilgi verilmemiş ya da doğru veri akışı sağlanmamış. Bu en azından toplantıda altı bir noktaydı. Yani pardon bir kez daha tekrar eder misiniz evet, mi? Sağlık Bakanlığı bilim kurulu toplantılarında bir süre bu toplantılarda elindeki sayısal değerleri açıklamamış. Ya da yani peki sormamışlar mı kurulundaki? Ya? Sorunca da. Bin e, tane vaka var diyorlar. Aslında iki bin var. Yalan, yalan diyorlar. Evet. Vaka, bilgi veriliyor yani. Evet yani. 284 dünyasına uygun. Evet. E, aşı kapsayıcıları, kapsayıcılığı ilginç. Ben bunu bilmiyordum yine e, uzmanlık derneğinin e, toplantısını öğrendim. Ülkemizde iki milyondan fazla insan altıncı dozlarını olmuşlar aşının. Yani bu dünyada eşi benzeri hiçbir ülkede yok böyle bir şey. E, buna karşılık üçüncü dozu olmayanların oranı yüzde yetmiş. Bu da bir çelişli kendisi içinde ben yani Bunun bir kontrolü, bunun bir denetimi, ben altıncı aşama olmaya geldiğimde Yok kardeşim ne, ne oluyor? Gerek yok de, denilmesi lazım herhalde. E, tabii TÜİK e, vaka tanımı, vaka sayısı e, bir süre saklandı dedim. Sadece bilim kurulandı değil. Örneğin TÜİK ölüm nedenleri açıklamasını yapmadığı bir süre. E, bu e, Bunu biliniyor uzun süreden beri e, gündeme getirilmişti. Bu mortalite oranlarına baktığımız zaman en yüksek Peru. Binde altı kişi, bin hastada altısı yaşamını Bizde binde bir nokta bir ki bu kabul edilebilir bir oran değil. Bunun yüksek olması gerekiyor diyorlar. Bunun dışında sektörler arası işbirliği, örneğin belediyeler gibi hani halka ulaşımda daha... Kolayca hareket edebilecek kurumlarla işbirliği e, sistematik olarak reddedildi Sağlık Bakanlığı Bu çeşitli e, illerdeki durumu anlatan arkadaşlarımız tarafından dile getirildi. E, bunun dışında örneğin aşıya yönelik bir program yok ve e, örneğin eksi 80 derecede saklanması gereken aşılar birdenbire e, buzdolabında da bir süre tutulabilir ya derdi. Niye böyle oldu? Anlaşılmadı. Ben bilmiyordum yine laboratuvar çalışanları olarak uzmanlık derneğindeki arkadaşlarımız gelen yurt dışından gelen malzemeler açısından bir soruna değindiler bilmiyordum bunu plastik sarflarının yani bütün bu testler için tüpler işte pipet uçları gibi plastik malzeme geliyor bu pandemi döneminde gümrük vergisi yükseltilmiş. Yani bu vergi alan, vergi yükselten devlet, vergi ödeyen de devlet. Böyle bir garip bir şey. Neden yükseltirir? Bu da dünyada ilk ve tek örnektir. Bu. Ee, Bandil ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şu bu matematik gününe ait de bir cümle söyletmem lütfen izin verin. E, UNESCO'nun Kasım 2019'da aldığı kararla 14 Mart Dünya Matematik Günü ilan edilmiş. E, neden 14 Mart? E, çünkü pi sayısının yaklaşık değeri biliyorsunuz 3.14'tür. E, onun nedeni de üçüncü ayın 14. günü pi günü ya da Dünya Matematik Günü. Matematik güzelliğini, önemini ve herkesin hayatındaki temel rolünü kutlamak maksadıyla şeklinde e, devam eden bir açıklama var. Ee, bu önemli bir gün. En azından matematik severlere kutlu olsun diyeyim. Ee, araya bir e, süratle geçmeye çalışıyorum. Ukrayna ile ilgili bir haber. Dünya Sağlık Örgütü önemli bir e, açıklama yaptı. Bu belki e, bu yoğun haber bombardmanının içinde gözden kaçtı. Şimdi bütün dünyada olduğu gibi Ukrayna'da belirli laboratuvarlar var. Bu laboratuvarlarda hani laboratuvar dışına e, sızması e, sorun yaratacak bir takım patojen mikroorganizmalar var. Salgına yol açabilecek ya da toksinler var. Ya bunları imha etmeyi unutmuyorsunuz değil mi? Şeklinde bir açıklaması var. Bu önemli bir nokta çünkü o laboratuvarların bombalanması, o binaların yıkılması e, sonucu kazarlı. E, laboratuvar dışına çıkması e, bir sorun yaratabilir. Yani, ne düşük bir da olsa Bunun göz ardı edilmemesi lazım. E Putin bunlar evet, için hatta biyolojik silah iddiasında bulunuyordu zaten. E, evet, e, bir de çocuk ve doğum hastanelerinin de bombalanması boştu nasıl olsa kimse yoktu. Nazilerin elinde geçmişti filan gibi açıklamalar var ama pek inandırıcı olmadı yani. Şimdi burada farklı ve kişisel bir düşüncemi söylemek istiyorum. Biz başından beri çeşitli platformlarda hem Türkiye'de hem de yurt dışında bu COVID pandemi sürecini yönetimini de ülkeler arası kıyaslamalar yaptık. Bunu yaparken de işte daha demokrat olan, daha totaliter yönetimlerin yaklaşımlarındaki farklara değindik. Bunun üzerine de bir takım e, tırnak içinde öyküler yazdık. Açıklamalarda bulunduk. Bol Sarano böyle işte e, Mudi Hindistan'da şöyle yapıyor, Macaristan böyle filan gibi. Bir de çok demokrat ülkelerden bahsettik. Yani Yeni Zelanda filan gibi. Ama iş pek öyle olmadı gibi. Çünkü birdenbire iş tersine döndü e, şu anda Asya ülkeleri. Güney Kore'ye, işte Japonya, Yeni Zelanda aldı başını gidiyor başlangıçta hiç böyle değildi. Yani bu belki de virüs yönetimin eğilimini pek dikkate almıyor ya da onu atlayıp geçiyor. Elbette idare etme açısından bir tek ufaklıklar vardır ama hani, hastalığı tamamen engelledi çünkü çok demokrattı. İşte Yeni Zelanda yönetimi söyleniyordu. Pek öyle olmuyor gibi. Şimdi Çin biraz daha totaliter olduğu kabul edilen bir ülkede, e, aslında en başarılı ülkelerden birisiydi. Belki de en başarılı ülkeydi e, pandemi e, sürecini idare etme açısından. Neden böyle düşünüyordu? Çünkü çok büyük bir ülke, e, büyük bir nüfus ama olgu sayısı az. Tabii olgu sayılarını gerçeğe yansıtıyorlar mı? ama artık onun pek saklanması mümkün değil. Hem oradaki dünya sağlıkları hem bir sürü yabancı çalışıyor buralarda. Habersiz artık. Sonuç biz eğer verilerin resmi rakamların doğru olduğunu kabul edersek Çin neden e, düşük tutabildi? Bunun nedenleri vardı. Bir kere e, en ufak bir olgu e, artışında böyle ama onlu sayılarla artış gördükleri anda tam kapanma istiyorlardı. Yani iki, iki haftada mesela insanlar hiç sokağa çıkamıyor öyle eczaneye gideceğim, Yok, acil ihtiyaçlarımı kart, e, temel gıda, hayır hiçbirisini değil telefon ediyorsunuz, getiriyorlar size sizin sokağa çıkmanız yasak şeklinde bir ağır bir kapanma. Sınırları tam kapatmışlardı uzun süre ve e, yoğun test yapıyorlardı. Bunlarla idare ediyorlardı ama yavaş yavaş hem e, bir yorgunluk tırnak de söylüyorum oluşmaya başladı Çin'de hem de e, onlar da Hani Batı'dan geri kalmasınlar aman ekonomik e, ekonomiyi öncelemeye başladılar herhalde. Şimdi Çin'de e, çeşitli e, yerel yöneticilerin ve sağlıkla ilgili e, kuruluşların yetkililerinin istifaları haber, istifa haberleri gelmeye başladı. Çünkü e, Çin'de e, bir günde, son bir hafta içinde ortalama 3.400 olgu var ki bu pandeminin ilk gününden beri en fazla olgu bu ülke için. E, bu nedenle e, dikkat etmek lazım Çin'de olup bitenlere. E, örneğin e, Şangay e, tamamen e, kapatıldı, e, okullar kapatıldı. E, bir e, önemli e, bölge, e, Şangsun bölgesi, e, orası tamamen kapatıldı. E, özellikle dini mekanlar ve dini törenler suçlanıyor. Cami, tapınak ve kapanması Ocak sonu itibariyle kapandığı biliniyor. Şimdi Çin'de 3400 olgu ama hemen yanı başında Hong Kong'da günde 25.000 olgu geçti. Güney Kore'de artış bir hafta, bir hafta öncesine göre %214 bir artış var Güney Kore'de. Buna karşın batı ülkelerine baktığımız zaman açılmalar, bu kısıtlamaların kaldırılması yoğun bir şekilde sürüyor. İşte Los Angeles'taki rekabetçi e, kapalı alanlarda maske zorunluluğu, falan alanlarda bile kaldırıldı. Farklı ülkeler Polonya, İzlanda, İtalya gibi Mart ayının farklı tarihlerinde işte biri bazıları 14 Mart bazıları 31 Mart'ta tüm önlemleri kaldırıyorlar. Bu arada Fransa ben ilginç bir açıklama var. Cuma gününden beri Fransa hani 14 Mart yani bugün itibariyle önlemleri kaldırıyor Fransa. Ama e, cumadan beri de olgularında bir artış başladı ve pastoranstüsü e, acaba 6. dalgaya mı gidiyoruz yoksa 5. dalganın hani e, son çırpınışları mı bu? Bunu e, tartışıyorlar. E, çünkü e, Fransa'da önlemler kalkıyor ama günlük ortalama 53.616 olgu 156'da yaşam içinde insan var. Fransa'da e, tabii ekonomik önceleniyor dedim. ve buna e, bu yaklaşıma e, uçak şirketleri ve havayolu taşıyıcılığı da hemen eee eklemlendirildi. 500 kadar havalimanı işletmecisi ve 290 kadar havayolu şirketinin yetkilisi ortak bir açıklama yapmışlar ve aşı e, zorunluluğu, e, test zorunluluğu, hatta maske zorunluluğunun kaldırılmasını talep ediyorlar. Ee, bu şey, saatte buçuk e, 7 kişi ölürken yapılıyor. Akıl alır gibi değil bence. Yani. Evet. Yani, IATA Uluslararası Hava Yolları Taşımacılığı Birliği diye çevrilebilir herhalde. Onun başkanı Rafael Schwarzman sınırların kapatılmasının etkili olmadığı anlaşıldı. E, yüz binlerce insan işini kaybetti. E, bırakın bu e, önlemleri artık e, şeklinde bir açıklama yapıyor. Bu ilginç bir durum. Kuzey Avrupa ülkeleri, Skandinav ülkeleri arasındaki farklılık, sayısal değer farkının nedeni üzerine bir yazı çıktı. Orada Norveç'te sadece 1664 kişi yaşamını yitirmişken, Finlandiya'da 2571, Danimarka'da 4900, İsveç'te 17000. Neden bir fark var? İşte 100.000'deki oranları farklı, İsveç'te 100.000'de 171 kişi yaşamdırken, ee, Norveç'te niye yüz binde otuz kişi? Bunun da nedeni e, Finlandiya ve Norveç iyi durumda olan bu iki ülkenin e, önlemleri çok erken başlamaları şeklinde açıklanıyor. E, bu önemli bir nokta. Şimdi e, süren dolmak üzere onun için üç çalışmaya değinip e, ayrılayım ben. E, Birincisini NIH'ten bir National Institute of Art'tan Amerika'dan bir büyük kapsamlı bir rapor. 1.1 milyon öğrenciyle çalışılmış ve okullarda maske kullanımının ilginç bir ve çok sağlam bir veri e, maske kullanımının bulaşığı %72 oranında azalttığı saptanmış. Bu önemli bir nokta. İkincisi e, önemli bir çalışma, çok önemli bir çalışma e, İngiltere'den geldi. İngiltere'den geldi ve Nature dergisine yayınlandı. Govenel, Duot ve arkadaşları bunlar SARS-CoV-2 virüsünün beyinde yaptığı hasarı incelediler. Özellikle 785 biyobankası görüntüleme merkezi arşivinden aldıkları scanner kıyaslamalarını yapmışlar. 785 kişi bunların 401 tanesi olgusu 384 tane kontrol. Uzatmayayım ayrıntısızı e, makalede var Nature dergisinde e, ve e, bu, 21 Şubat günü e, kabul edilmiş ve hemen ön basımı yapılmış. E, diyorlar ki e, beyindeki gri bölgenin e, hacmi, e, yoğunluğunda bir azalma var. E, özellikle e, genel anlamıyla beyin e, ajimde e, volümünde e, ciddi azalma görülüyor COVID hastalarında ve daha sonra ayrıntılara girmişler. E, örneğin e, orbito frontal dedikleri göz çukuru alın bölgesinde e, ve parahippokampüs bölgelerinde e, değişiklikler var. Yani koku ile ilgili e, diğer e, duyularımızı idare eden beyin bölgelerinde bir azalma, bir küçülme, bir zayıflama olduğunu gösteren önemli bir çalışma. Ve son değineceğim çalışmada sizin de biraz önce değindiğiniz bir çalışmaydı bu olgu sayılarının durumunu anlatan bir çalışma Lancet dergisine çıkmıştı. Lancet dergisindeki bu makalede özellikle kim olduğunu söyleyeyim yazarı COVID-19 excess Mortality Collaborators diye COVID-19'dan fazla ölüm grubu çalışanları bunu hesaplayanlar küresel boyutta 18.2 milyon kişi e, ölen bu kadar yüksek sayıda olguyu inceliyorlar. E, ve eee ülkede yapılan bu çalışmada eee küresel boyutta 18 pardon 18.2 milyon kişinin öldüğünü aslında söylenen e, sayısal değeri eee on başında belirtmiştim. E, bugün itibariyle 6 milyon kadar kişi dünyada e, yaşamı yitirdi deniyor resmi kayıtlarda ama bunun aslında 18.2 milyon kişi olduğuna vurgu yapılıyor. Dediğim gibi bu çalışma önemli bir çalışma. Lancet'te yayınlandı. Gerçekten bundan fazla muazzam bir şey var. Ortada gizleme olduğu çıktı. Bir de İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman, Prof. Osman Küçük Osmanoğlu da Pandemide Türkiye'de gerçek vefat sayısının 250 bin üzerinde olduğunu yani 95 bin verilirken resmi rakamlara göre gerçek evet. vefat sayısının 250 binin üzerinde olduğunu açıkladı. Bu da ürkütücü bir. bir... İşte o, o da hemen hemen üç misli gibi evet. o, sayısal değer bahsettiğim, nasetti ki. 18.2 milyon kişi aslında yaşamayı çalışması Washington Üniversitesi'nden grubun başkanı da Christopher Murray isimli birisi. Önemli bir nokta bunlar hani durumun çok iyi gitmediğini ama bütün dünyada gelişmiş, gelişmekte olan nasıl tanımlarsınız? Tüm ülkelerde doğusunda batısında ekonomiyi önceleme eğiliminin bittice ağır bastığını göstermekte. Ben burada durayım isterseniz 197. programımızda görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek ben üzere. Dökümlerim.